Yakında vefat etmiş olan üstadımıza bir sene kimse yokken üstadın bütün hizmetkarları hapse alınmış. Yalnız Mahmut Çalışkan abi kalmışken hizmet eden vahşi Şaban abi ada pazarına gelmişti. Birisini ziyaret etmek isteyince esnaf bir kardeş arabasını bir vakıf kardeşimize veriyor ki Şaban abi istediği yere götürsün. Yolda Vahşi Şaban soruyor. Kardeş, bu araba çok güzel. Markası ne? Kardeşimiz cevap veriyor. Renault Safran marka. Şöyle güzel, böyle güzel bir araba deyince... Şaban abi diyor. Kardeş, ben de arabaya yazıldım. Kardeş heyecanla. Abi ne marka? Şaban abi. Burak marka. Her gün beş beş ödüyorum diyor. Allah... Ebediyen değil rahmet eylesin